Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Kıymetli Kardeşlerim İnsan yaşadığı diyardan giderken Hüzünlenirdi Toprağına, dağına, ovasına Nice yıllar Bir yâre yaslanır gibi yaslanmışsa Ve şimdi yol gurbete Yol bir başka diyara çıkıyorsa içinde. Hüzün fırtınaları eserdi. Ayrılık derdi yalnızca gidene mi özgüydü? Ya o diyar, ya o şehir, ya o dağlar ve ovalar hüzünlenmez miydi? Şimdi Mekke hüzünlere gömülüyordu. İçi yanıyordu. Ayrılık içini yaktıkça yakıyordu. Zira sevgili gidiyordu. Sevgili giderken Mekke'ye bir kez daha bakıyordu. İçi hasret doluydu. Bakıyor... Mekke'ye sesleniyordu Ey Mekke diye sesleniyordu Ayrılmak istemezdim diyordu Mekke'nin yanan kalbine Rahmet sözleri dökülüyordu En sonunda Döneceğiz tekrar döneceğiz Ey Mekke diyordu Medine müminleri bağrına basıyordu Medine İslam yurdu Oluyordu Mekke'den hicret etmişlerdi Medine'ye gelmişlerdi Mekke'den gelenlerin adı muhacirdi Medinelerin adıysa Ensardı Muhacir hicret edendi Ensar yardım edendi Muhacir gurbet kuşuydu Ensar yuvaydı Sıcak bir yuvaydı Neredeyse ana ocağa kadar sıcak bir yuvaydı Muhacirler Medine hayat tarzına yabancıydı Onlar genelde ticaret bilirlerdi Ticaretle uğraşırlardı Ama rahman Rahim yolunda servetten geçerek gelmişlerdi Servetleri geride kalmıştı Şimdi ne yapacaklardı Medine'de hayat Ziraat ve sanata dayanıyordu Onlarsa bu işlere yabancıydı Medine'li müminler Mekkeli kardeşleri üzerine titriyorlardı Onları hüzünlü görmeye dayanamıyorlardı O günlerde Peygamber Efendimiz'e geliyordu Medine'li müminler Ey Allah'ın Resulü diyorlardı Hurma bahçelerimizi Mekkeli kardeşlerimizle pay eyleseniz Bahçelerimizin yarısı onların olsun, yarısı bize kalsın diyorlardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu teklifi kabul etmiyorlardı Arkasından şu teklifle geliyorlardı Ey Allah'ın Resulü, hurma toplama zamanında hurmaların yarısı onların, yarısı bizim olsun diyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu onaylıyordu Hurmalar olgunlaşıyordu Muhacirler de sulamasına ve bakımına gayret ediyorlardı Toplama zamanı gelmişti. Hurmalar öbek öbek halindeydi. Medine'li müminler her öbeği ikiye ayırıyor ama bir öbeği daha büyük tutuyorlardı. Öbür öbeğin küçük görünmemesi, az olduğunun anlaşılmaması için de yaprakları güzel olan hurma dallarını kırıyor ve o küçük öbeklere koyuyorlardı. İki öbeğe bakıldığında hurma yapraklı öbekler daha çokmuş gibi gözüküyordu. Sonra Mekkeli kardeşlerini çağırıyorlardı. ''Buyurun, istediğiniz öbeği alın.'' diyorlardı. Mekkelim müminler her iki öbeğe bakıyor, hurma yapraklı olan öbeklerin daha çok olduğunu görüyorlardı. Medineli kardeşlerine daha çok gitsin diye hurma yapraklı olmayan öbekleri tercih ediyorlardı. Böylece Medineli müminler daha bir seviniyorlardı. Zira böyle bir taksimle kardeşlerine daha çok vermeyi başarıyorlardı. Vermek huzurdu, vermek paylaşmaktı. Vermek sevginin dalga dalga yayılmasıydı. Onlar kardeşlik ikliminin ihtişamını yaşıyorlardı. Onların bu destansı tavrı Haşır suresinde ümmete anlatılıyordu. Haşır suresinin 9. ayetinde Daha önce Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler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 Verirken O'nun adına vermek vardı Alırken O'nun adına almak vardı Hayatı ve ölümü O'nun rızası için yaşamak vardı Müzik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şerefli arkadaşlarına yol işaretlerini belirliyordu Mü'min bireyin ve mü'min toplumun hayat çizgilerini belirliyordu Peygamber ikliminde sohbeti canan vardı. Onların şahsında bir zümmetine Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ben size yerine getirdiğiniz zaman Aranızda sevgiyi pekiştirecek bir şey söyleyeyim mi? O selamdır. Selamı aranızda yaygınlaştırın buyuruyordu. Peygamber Efendimiz medine Mürevve'ye teşriflerinin beşinci ayıydı. Ayet-i Kerime'de müminler kuşkusuz kardeştirler buyuruluyordu. Efendimiz bir adım daha atıyor, muhacirle ensarı kardeş kılıyordu. Kardeşliğin temeli imandı. Kardeşlik imanla Mekke'de mümin gönüllere yerleşiyordu. Mekke'nin çetin günlerinde müminler bir avuçtular. Bu kadar az olmalarına rağmen, Belezuri'ye göre Mekke'de de özel kardeşlik gerçekleşiyordu. Mekke'deki kardeşliğin tablosu şöyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza ve Hazreti Zeyd bin Harise'yi kardeş ediliyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'i kardeş ediyordu. Hazreti Osman bin Affan ile Hazreti Abdurrahman bin Affı kardeş ediyordu. Hz. Zübeyr bin Avvam ile Hz. Abdullah bin Mesud'u kardeş ediyordu. Hz. Musab bin Umeyr ile Hz. Saad bin Ebi Vakkas'ı kardeş ediyordu. Hazreti Tala bin Ubeydullah ile Hz. Sa'd bin i Zeyd ibn Amir ibn-i Nüfeyl'i kardeş ediyordu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi kardeş ediyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine, özelde şerefli arkadaşlarına, Birbirinize buğz etmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın üç günden fazla kardeşiyle konuşmaması helal değildir buyuruyorlardı. Aynı konuda şöyle hitap buyuruyorlardı. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allahu Teala da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını, kederini giderirse Allahu Teala da onun kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Ve kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allahu Teala da kıyamet gününde onun ayıbını örter buyuruyordu. Ama tarihe geçen destanlı kardeşlik Medine-i Münevvere'deki Muhacir Ensar kardeşliğiydi. Onlar ayet ayet inşayı gerçekleştiriyorlardı. Onlar peygamberin bircık örnekliğinde ve kutlu sözlerinde kendilerini inşa ediyorlardı. İslam'ın temel bir esası vardı. Söylem ve eylem ikiz kardeşti. Birbirleriyle muhteşemdiler. Nur suresinin 51. ayetinde Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak İşittik ve iman ettik demeleridir İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruluyor Peygamber Efendimiz 50'ye yakın Mekke'li müminle 50'ye yakın Medine'li müminleri kardeş ilan ediyordu Peygamber Efendimiz müminleri birbirlerine kardeş kılarken mizaçlarını özelliklerini çok iyi biliyor Ve birbirleriyle çok rahat uyum içinde olabilecekleri kardeş olarak beyan buyuruyorlardı bu olaydan sonra gelen ayetlerin biri Alimran suresinin 92. ayetiydi. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allahu Teala onu hakkıyla bilir buyuruluyor. Ebu Talha'nın güzel hurma bahçeleri vardı. Özellikle Beyruha isimli hurma bahçesi hem merkeze çok yakındı hem de son derece güzeldi. Peygamber Efendimiz zaman zaman Ebu Talha'nın Beyruha isimli hurma bahçesine giderlerdi. Bu bahçenin kuyusunun suyu son derece tatlıydı. Hem hurma ağaçlarının gölgesinde oturur hem de bu tatlı sudan içerlerdi. Bu ayeti kerime nazil olunca Ebu Talha hemen Resulullah'a geliyordu. Ve ey Allah'ın peygamberi Allah sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz buyuruyor. Ben bahçelerim içerisinde en çok Beyruha'yı severim. Ben onu Allah için sadaka olarak veriyorum. Karşılığında Allah'tan hayır diliyorum. Bu bahçeyi nasıl istersen öyle yap diyordu. Peygamber Efendimiz, Ebu Talaha'nın bu tavrına son derece seviniyorlar. İşte sahibini kazandıran mal buyuruyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben bu bahçeyi başkalarına değil yakın akrabalara vermeyi uygun buldum buyurdular. Ebu Talha, nasıl istiyorsan öyle olsun ey Allah'ın Resulü diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Beyruh'a isimli kurba bahçeyi Ebu Talha'nın akrabalarına taksim ediyorlardı. Medine'li müminlerde kardeşlik duyarlılığı son derece yüksekti. Mallarının kardeş payı yapılmasını istiyorlardı. Mekke'den hicret edip gelen müminler ise Medineli mümin kardeşlerinin bu asil davranışlarına hayran kalıyorlar ve ey Allah'ın Resulü yanlarına gelip sığındığımız bu insanların benzerlerini hiç görmedik. Çok vermekte kendilerini geçecek hiç kimse yoktur. Onlarla birlikte çalışmadık ama bizi ürünlerine ortak ettiler. Bu nedenle bütün sevabı onların toplamasından korkar olduk. Bu gidişle bize sevap bırakmayacaklar diyorlardı. Onların bu yürekten takdir duygularına karşılık olarak Peygamber Efendimiz siz onları övdünüz ve onlar için Allah'a duacı olduğunuz sürece sevapta siz de pay sahibiniz buyuruyordu. Kardeşlik canlı bir olguydu. Onların hayatında bütün güzelliğiyle hayata yön veriyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.